Nebe Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Müşrikler birbirine neyi sorupturuyorlar İnanıp inanmamak için hakkında ayrılığa düştükleri o büyük güne ait haberi mi Hayır ayrılığa düşmeye lüzum yok Gerçeği ileride bilip anlayacaklar Yine hayır Onlar ileride elbette bilecekler Biz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 dönüp gitti. Derhal halkını ve sihirbazlarını topladı da onlara şöyle seslendi: "Ben sizin en yüce Rabbinizim." dedi. Ülkede otorite Firavun'un olduğu için açıkça Rabliğini ilan etmişti. Hazreti Musa'nın Allah'a iman ve teslimiyet davetini kabul etmedi. Etse biliyordu ki Allah'ın emirleri öncelik ve geçerlilik kazanır. Böylece onun yönettiği insanlar üzerinde otoritesi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 Yüzünü ekşitti ve döndü. ''Rasulüm, sen ne biliyorsun? Belki o, senden öğrendiğiyle arınacak, nefsini teskiye edecek veya öğüt alacaktı da, o öğüt kendisine fayda verecekti. Ama zenginliğinden öğüde ihtiyaç duymayana gelince, sen ona yönelip ilgi gösteriyorsun. Halbuki onun arınmamasından sana ne?'' Müslümanlar için,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 haktan, hakikatten sapan, günaha dadanan ve haddi aşanların ta kendileridir. Tekvir Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Kıyamet zamanı sura üfürüldüğü, çekimlerin yok olduğu, güneş dürülüp ışığı söndürüldüğünde, yıldızlar kararıp döküldüğünde, dağlar yürütülüp yok olduğunda, titizlikle bakımı gereken on aylık gebe develer bile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 itaat olunmaya layık olandır. Tam güvenilendir. Arkadaşınız Muhammed kafirlerin dediği gibi mecnun değildir. Andolsun ki o onun Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O gayb konusunda görünmeyenleri haber verme hususunda cimri ve saklayıcı değildir. Yahut o kaybı zanna dayanarak söyler diye suçlanamaz.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 onlar yaptıklarınızı bilirler. İyiler mutlaka bol nimet cenneti içindedirler. Ona asi olanlar da elbette alevli ateş içindedirler. Hesap günü oraya gideceklerdir. Artık onlar oradan ayrılıp uzaklaşacak da değillerdir. Hesap gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin?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 Allah'a yaklaştırılmış melekler ona şahit olurlar. Şüphesiz ki iyiler bol nimet cenneti içindedirler. Tahtlar üzerinde etrafı seyrederler. Yüzlerinde o nimetin neşe ve parıltısını tanırsın. Onlara ağızları mühürlü, lezzet ve neşesi olan, sarhoşluğu olmayan halis şaraptan içilir. Onun içiminin sonu misktir, çok güzeldir o halde rağbet edip yarışanlar bunun için yarısınlar onun karışımı tesnimdendir o kıymetli bir kaynaktır ki ondan Allah'a yakın olanlar içer hakikaten o suç işleyen günahkarlar dünyada iman edenlere gülerlerdi onlar yanlarından geçtikleri zaman alay için birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı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 Allah'ın emirlerine teslimiyet gösterenler açık ve gizli kafirlerin perişan hallerine tahtlar üzerinde onlara bakarak o kafirler yapmakta olduklarının karşılığını cezasını nasıl bulular değil mi? diye gülecekler. İnşikak suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gök rabbinin buyruğunu dinleyip itaat ederek yarıldığı zaman,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 Mutlaka siz halden hale geçecek, Rabbinize kavuşacaksınız. Kameri ayların 13, 14 ve 15. günleri olup, üçüne birlikte eyyamı biz, yani beyaz günler denilir. Öyleyse onlar için ne engel var ki inanmıyorlar. Onlara Kur'an okunduğu zaman, secde edip Allah'a teslimiyet göstermiyorlar. Aksine o inkar edenler, Kur'an'ı ve ahireti yalanlıyorlar. Halbuki Allah, onların içlerindeki küfür ve düşmanlıklarını pek iyi bilendir. Onun için Resulüm, onları acıklı bir azap ile müjdele. Ancak iman edip salih, sevaplı amel işleyenler hariçtir. Onlar için ardı arkası kesilmeyen minnetsiz bir mükafat vardır. Bir Ucu Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Burçlar sahibi göğe, o vaad olunan güne, şahitlik edene ve şahitlik edilene, yani görenlere ve görülenlere and olsun ki, inananları dinlerinden vazgeçirmek üzere hazırladıkları hendeklerin içini tutuşturulmuş ateşle dolduran hendek sahipleri kahrolmuş ve lanetlenmiştir. O vakit onlar,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 Doğrusu inkar edenler gerçekleri bir yalanlama içindedirler. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Bunlar inkar ede dursunlar. Doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'andır ki onun aslı levh-i mahfuzdadır. Koruma altındaki levhadadır. Tarık Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Andolsun göğe ve Tarık'a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 Onun için Rasûlüm, sen kafirlere mühlet ver. Hemen helaklerini isteme. Şimdilik onları biraz kendi hallerine bırak. Onlar ihmal edilmeyeceklerdir. Ala e suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin yüce adını tesbih et. Subhane Rabbiyel Ala de. O, her şeyi yaratıp düzenine koyan, her şeyi takdir edip yaratan ve ona göre de uygun yolu ilham edip gösteren, yem yeşil otlağı çıkaran, sonra da onu siyahımsı çerçöp haline çevirendir. Ayetteki kusa kelimesi sel köpüğü anlamına da gelmektedir. O zaman tercüme şöyle olur: Sonra da onu otlağı siyahımsı bir sel köpüğü haline çevirendir.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 Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecre suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağırmasındaki fecre, derecesi yüksek on geceye, çift ve tek olarak yaratılan şeylere geçip giderken geceye andolsun ki bunlarda ibret alacak akıl sahibi için birer yemin değeri vardır. Bu, on gece hakkında çoğunlukla zilhiccenin ilk on günüdür denmiştir. Fakat Ramazan-ı Şerif'in son on gün olduğuna dair de rivayet vardır. Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı At kavmine, kıymetli sütunları, yüksek bina ve köşkleri olan, şehirler arasında benzeri yaratılmamış İrem'e, vadilerde kayaları oyup evler yapan Semud kavmine, ordu ve saltanat sahibi Firavun'a ki,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 Kutsal Mekke'ye yemin ederim ki, sen bu şehirde oturacaksın. Bu ayette, Mekke'nin ileride İslam şehri olacağının müjdesi verilmektedir. Babaya ve oğluna yemin ederim ki, Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'e. Bazı müfessirlerse bundan, Hz. Adem ve onun salih neslinin kastedildiğini söylemektedirler. Gerçekten biz, her insanı hayatında karşılaşacağı bir takım zorluklar içinde yarattık. İnsan,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 Allah'ın dişi devesine ve onun su içmesin nöbetine dokunmayın demişti. Fakat onu yalanladılar. Onun deveyi de ayaklarından biçerek devirip kestiler. Rabbleri de onları günahları yüzünden gazabıyla kırıp geçirdi, orayı dümdüz etti. İnsanlar başı boş yaratılmamıştır. Yaptığı günah işler kimsenin yanına kar kalacak değildir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 Elbette o Allah'ın kendisine vereceği nimetle hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla kuşluk vaktine karanlığı çöküp sükun bulduğu zaman geceye andolsun ki Resulüm Rabbin seni müşriklerin dediği gibi terk etmedi ve sana darılmadı. Elbette senin sonraki hayatın.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 Sâili yani isteyeni de sakın azarlayıp kovma. Rabbinin nimetine gelince onu durmayıp anlat. Kur'an okurken bu sureden itibaren surelerin bitiminde Allahu Ekber demek Ehl-i Mekke'nin sünnetidir. Peygamberimiz de bu surenin nüzulü dolayısıyla sevincinden tekbir getirmiştir. İnşirah Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, senin kalbine dayanıklık ve ferahlık vermek ve hikmetle doldurmak için göğsünü açıp genişletmedik mi? Sırtına ağır gelmiş, belini bükmüş olan yükünü senden indirip hafifletmedik mi? Senin namını da dünya ve ahirette yükseltmedik mi? Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır.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 biz insanı hakikaten en güzel biçimde yarattık. Bunlar bir görüşe göre incir ve zeytin olarak meyve ismidir. Allah'ın yemini bunların faydasından dolayıdır. Diğer görüşlere göre bunların eski zamanlardan beri bolca yetiştiği yer olan Filistin'e Beytül Beytülmaktis'e işaret vardır ki bu bundan sonraki iki ayete daha uygundur. Çünkü buralarda Hz. İsa,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 Fakat öğrenimlerinin temelinde Bismillah ve Uzza gibi putlarını anma, onları yüceltme ve onlar adıyla okuma vardı. Bu ayeti kerimeyle artık putlar ve onları yüceltme adına değil, Allah'ın yüceliğini hakim kılma ve onun adıyla okuma inkilabı yapılmış oldu. Burada mef'ul yani nezne okunacak şey kaldırılmış olduğundan rızasına uygun bütün okumaları da içine almaktadır. İnsanın aklını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 Kendisini müstani yani Allah'a karşı ihtiyaçsız görmesiyle azar, tavutlaşır rablaşır, kendini tanrılaştırır. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Gördün mü namaz kılarken bir kulun men edenin hali nice oldu? Kureyş kabilesi içinde önemli bir mevkiye sahip olan ve kendisini yeterli görüp Allah'a ihtiyaç duymayan Ebu Cehil, Hazreti Peygamber namaz kılarken boynuna basıp ona engel olmak istemişti. Fakat daha yanına varınca gözüne ateş hendeyi ve bazı kanatlılar gözükünce titreyerek geri dönüp kaçmıştı. Söyle bana, ya o namaz kılan kul doğru yol üzerinde ise yahut takvayı yani Allah'ı tanıyıp onu emirlerine uygun yaşamayı emrediyorsa söyle bana, ya o biri de hakkı yalan sayıyor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 Hazreti Cebrail'dir. Yahut bu ruh isimli bir melektir ki, melekler onu ancak bu gecede görürler. O gece, tan yeri ağırıncaya kadar ibadet ehline bir selam, rahmet ve esenliktir. Beyyene Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ehli kitap olan kafirler ile müşrikler, kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar, kendi küfürlerinden ayrılacak değillerdi. İşte bekledikleri açık delil Allah tarafından gönderilen, içinde payidar kalacak doğru yazılar, hüküm ve bilgiler bulunduran, batıldan arınmış sayfaları okuyan son bir Resuldür ki o da gelmiştir. Böyleyken kitap verilenler ancak kendilerine apaçık delil, Kur'an ve Peygamber geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek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 O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığını görmeleri ve iyi kötü sonuçlarını tatmaları için hesap yerinden bölük bölük dönecekler. İşte kim zerre ağırlığınca iman ve ihlasla bir hayır işlerse onun karşılığını görecek. Müminler ihlasla yaptıkları iyiliklerinin karşılığını her iki dünyada, kafirlerse ancak bu dünyada görebilirler. Kim de zerre ağırlığınca,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 helale harcar. Lüksten, israftan kaçınır ve infak etmesini bilir. Asr suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Asra yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir. Yüksek faziletleri dolayısıyla ikindi namazına yahut peygamberimizin asrı olan saadet çağına veya da dehre yani sürekli zaman. Ancak iman edip de salih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 Kur'an'da başka hiçbir sure nazil olmasaydı, şu kısacık sure bile insanların dünya ve ahiret saadetini temine yeterdi. Hümeze Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanları arkadan çekiştirip küçük düşüren, el, kaş ve göz işaretleriyle alaycı davranışta bulunan her kişinin vay haline. O ki malı toplayıp durmadan sayar. O, Malının kendisini dünyada ebedi bırakacağını, şöhretin servetle olacağını zanneder. Ahirette hesabı unutur, serveti için her türlü yolu meşru görür. Hayır. Andolsun ki o maddeperest olduğu için hakaretle fırlatılıp hutameye atılacaktır. Bilir misin hutame nedir? O acısı ta yüreklere işleyecek, Allah'ın tutuşturulmuş, asla sönmez ateşidir. Onlar uzatılmış sütunlar içinde bağlı oldukları halde o ateşin kapısı onların üzerine kapatılmış olacaktır. Fil Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Görmedin mi nasıl yaptır Rabbin Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerini, Ebrehe ve ordusunu? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?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 yoksulun yiyeceği ile ilgilenmeyen, yoksula yedirmeyi teşvik etmeyen de odur. Vay haline! Şöyle namaz kılanların ki, onlar namazlarından, onun öneminden, gayesinden ve vaktinin geçtiğinden gafildirler. Hem de onlar gösterişçidirler. İyi tanınmak veya çıkar sağlamak için namaz kılarlar. Onlar zekatı veya yardım ve yardımlaşma için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 ''Şüphesiz sana kin tutan var ya, bütün hayırdan ve hayırlı nesilden nesli kesik olan asıl odur.'' Hz. Peygamber'in oğlu Kasım vefat edince, müşriklerden As bin Vail, ona Epter yani nesli kesilmiş demiştir. Halbuki onun nesli ve şanının yüceliği devam etmiştir. Asıl adı sana unutulan ve aşağılananlar onlar olmuştur.'' Çok uzak bile olsa kendisinin Resulullah'a nispet eden çoktur. Ama müşrik birinin torunu olmakla övünen yoktur. Kafirun Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm de ki, ey kafirler, ey İslam karşıtları, sizin tapmakta olduklarınıza ben tapmam. Siz de aslında benim ibadet ettiğime ibadet kulluk edecek değilsiniz.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 ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tebeleri çok kabul edendir. Allah Resulü bu surenin inmesiyle Sübhani Allah'ı ve bihamdihi Estağfurullah'e ve etübi iley" duasını çokça yapmaya başlamıştır. Tebbet Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in elleri kurusun. O kahrolsun. Hem kahrolacak da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 o Allah birdir. Allah samettir. Her varlık ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık odur. O baba olmadı ve doğmadı da. İncillere Hristiyanlarca yazılan Allah babadır, oğul Allah'ta İsa'dır şeklindeki küfür ve şirk inancı bu ayetle reddedilmiştir. Allah ezeli ve ebedidir. O ne doğmuş çocuk olarak aciz bir varlık ne de çocuğa muhtaç bir varlıktır. O samettir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Allah zatî uluhiyetinde, mülkünde, kudretinde, hükmünde, hakimiyetinde ve bütün sıfatlarında birdir. Eşi dengi ve benzeri yoktur. Bu surenin bir adı da Tevhid suresidir.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 Tan yerini ağırtan Rab'be sığınırım. Haset, insanı huzursuz eder ve ahlakı bozar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, haset etmekten yani çekememezlikten sakının. Çünkü ateşin odunu otu yediği gibi, hasette iyi amelleri yer bitirir buyurmuştur. Nas suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Resulüm ki,